sünnet-i ne anlam ifade ediyor? Kur'an'da yeri var mıdır? Sünnet-i müekkede derken yani aleyhissalatü vesselam'ın özellikle namazdan önce ve namazdan sonra kullandığı veyahut da kılmış olduğu namazlar veyahut da bunun dışında yapmış olduğu bazı fiili sünnetler ve biliyorsunuz sünnet üç kısımdır. Bir, sözlü sünnet ondan sonra fiili sünnet ve ikrari sünnettir. ve vesselam fiilen yaptığı sünnetler var onun huzurunda e, ashabtan birisi ve bazıları onun üzerinde yapmış oldukları, bazı şeyler onu ona karşı suskun olmuşsa ona ikrarı sünnet deniliyor. Ondan sonra sözlü sünnet işte hadisleriyle. Ve mesela genelde sünnet-i denirken denilirken yani namazdan ve namazdan sonraki sünnetlere deniliyor. Ey mukim iken hiçbir zaman e, bırakmayıp devamlı yapmış olduğu sünnettir. Örneğin fecir namazı fecir namazının sünneti fecir namazının sünneti biliyorsunuz sünneti muekkededir. Ve Selam, mukim iken ve sefer esnasında hiçbir zaman bu sünneti ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Ve biliyorsunuz bir hadiste aleyhissalatü sem diyor ki fecir namazının sünneti dünya ve dünya içindekilerinden daha değerlidir. Veyahut da değeri daha büyüktür. Öbür tarafta mesela Öğlen namazından önceki sünnetler ve öğlen namazından sonraki sünnetler, mukim iken bunlara ne diyorlar? Sünneti muakkide deniyor. Gayri muakkide dedikleri ikindi namazından önce olan sünnetler, akşam namazından önce olan sünnetler, ondan sonra yatsı namazından önce olan sünnetler, bunlara ne diyorlar? Bunlara gayri muakked olan sünnetler. Gayri muakked ve muakked derken, ey mukim iken e, sımsıkı. Bu ibadetlere sarıldığından dolayı buna müekked verilmiş. Ama arada bir kıldığı sünnetlere de gayri müekked demişler. Ey mukim iken arada bir bıraktığı veya vazgeçtiği sünnetlerdir. Dolayısıyla sünneti i muekkede mukim iken devamlı yaptığı sünnete denilir. Ama sefere çıktığı zaman aleyhissalatü vesselam, Namazdan önce ve namazdan sonraki sünnetleri fecir namazından sonra, fecir namazı sünneti ile vitir namazının vitir namazının sünneti dışındakiler hep ne yapıyordu? Ali Saddık bunları bırakıyordu. Ve tabi Abu Hanife'nin mezhebine göre rahimahullah vitir namazının vacip olduğunu söylüyorlar. Cumhurun görüşüne göre vitir vacip değildir, sünnettir. Yani Sünneti muakkededir ve Ali Satve ve sefer esnasında bile Vitir namazını ne yapmamıştır, bırakmamıştır. Vitir namazını devamlı mukim iken ve seferde iken bunu ne yapıyor? Devamlı kılıyor. İşte Sünneti muakkede budur.